Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicilere bir ekonomi ekoloji programından daha hepinize merhabalar diyorum. Ee, güzel bir gün hakikaten yani psikolojik olarak çok güzel dışarısı çok soğuk ama e, biliyorsunuz e, şu sıralarda dünyada iklim konusunda çok önemli bir zirve yapılıyor. İspanya Madrid'de e, bütün devletin liderleri gelmişler. Dünyayı nasıl kurtarırız diye e, düşünüyorlar, tartışıyorlar ve bir karar almaya çalışıyorlar. Ben yıllardır bunu izledim. E, 3-4 tanesine yakından yerinden gidip takip ettim. Diğerlerini de hep uzaktan da olsa izledim. Şunu gördüm hep. E, genelde kavga ediyorlar ve bir karara varamadan ayrılıyorlar. Neyse ki e, artık dünyada bu konuda yeni bir oluşum var. E, Greta, Greta Thunberg'in başlattığı bir e, aktivizm var. Yeni bir aktivizm. Ve bütün insanlık da artık e, kurtuluşu çocuklardan bekliyor. Gerçekten Greta müthiş bir şey başlattı. E, Time dergisi de tam böyle zamanında aslında bu bu programı şimdi söyleyeceğim. E, biz de çocuklara bırakalım istedik. E, üç tane e, çocuk konum var bu hafta stüdyoda. Evet. Tam da e, biz zaten bunu planlamışken Time dergisi de yılın kişisini e, Greta Thunberg seçti. 16 yaşında İsveç'te küçük bir ...küçük değil artık ama... Ee, i̇klim bir sonuçta da, ...iklim evet. aktivisi... ...sonuçta bir çocuk ve gerçekten... ...ben onu canlı da dinledim. Geçen sene... ...Polonya'da, Katowice'de... ...250 tane bürokrat vardı. Hepsi bakan... ...seviyesinde bürokrat. Hepsine ayar verdi. <gülüyor> ben öyle bir... ...yazmıştım. Gerçekten ayar verdi. Çünkü bizim geleceğimizi çalıyorsunuz... ...dedi. Ayara ihtiyaç var çünkü. Evet. Ee, böyle uzun bir girişten sonra biz de bu hafta... ...ne yapalım ne edelim... E, ...iyi ki de böyle yapmışız. Denk geldi aslında. Hı -hı. Çocuk... Çocuklara verelim dedim mikrofonu. Üç tane çocuk konuğumuz var bugün. Bir tanesi Ruken Şirin. Darüşşafaka'dan. Hoş geldin Ruken. Hoş bulduk. Zeynep Ruken. Uyarmıştı beni. Zeynep'i de kullanım diye. Ee, Garan Bedikoğlu var. Sekizinci, e, Garan sen 6. Altın 6. öğrencisisin. Ee, Emine Duru Güngör var. O da 4. Sınıf öğrencisi. Evet. Hoş geldiniz hepiniz. Ve tabii ki e, Sibel Çetin Göz var. Informal eğitim. Çocuk İstanbul'dan eğitim koordinatörü Sibel Hanım. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür geldin. ederiz. Şimdi eee Birkaç hafta yok. Ne zamandı tarihi? Kasım. 16 Kasım'da benim de jüri üyeliğini yaptığım bir e, proje vardı. Şimdi önce bu projeyi anlatalım. Çocukla çocuk odaklı yine çocukların e, iklimi kurtarmaya yönelik e, neler yapabiliriz diye e, kafa yordukları. Çocukların projelerini hazırladıkları bir projeydi Hı -hı. bu. Neydi ben burada Neydi? sözü size tamam. size bırakayım. Siz bir biraz ben bu projeden bahsedin. Sonra tamam. çocuklara neler Ben şimdi neler mümkün öğretim olduğunca öğretim, hızlı tamam. proje nedir anlatacağım. Çünkü asıl söz çocuklarda. Onlar kendi projelerini ve o günü daha iyi aktarırlar. Ee, şimdi biz çocuk İstanbul olarak e, zaten sürdürülebilirlik, enerji, iklim değişikliği konularda 10 küsür yıldır çocuklarla çalışan bir kurumuz. Ee, yani temel şeyimiz bu çizgimiz. E, i̇ki yıl önce de Amsterdam merkezli Designathon Works diye bir kurumla e, kesişti yollarımız e, bir başka uluslararası proje vesilesiyle. Ve e, onların e, beş, e, bu sene beşincisi, beş yıldır yaptıkları bu etkinlikle sizin de katıldığınız, çocukların da katıldığı <gülüyor> bu etkinlikle tanıştık. E, adı e, Global Children Designathon. Ee, biz bunu çocukların küresel tasarım maratonu olarak e, kullanıyoruz dizaynaton, dizayn design ve maraton sözcüklerinin hı hı. birleşiminden oluşuyor ve aslında tam bir tasarım maratonu hı hı. gerçekleşiyor. Bu etkinliğin asıl yani doğuş noktası Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri hı hı. ile bağlantılı olarak her yıl bu hedeflerden bir ya da birkaçıyla bağlantılı bir sosyal ya da ekonomik lojik bir e, gezegenin sorunu ele alınıyor. Çevre odaklı hep sosyal ve ve, e, ve çocuklardan da bu konuda çocukların bu konudaki farkındalıklarının arttırılması ve e, çözüm yolları üretmeleri, tasarlamaları projeler yaratmaları e, içinde bir kurgusu var. Beş yıl önce dediniz aslında hani biz e, Greta başlattı dedik bu çocuk şeyini ama aslında çoktan Çok da başlamış önce, yani aslında evet, evet. E, bir takım kuruluşlar geleceği bu e, büyük büyük devlet adamlarından <gülüyor> değil de, Çok, çocuklardan e, fark, edip, fark edip aslında çoktan evet, buna el başlatmışlar. El atmış vaziyetteler <gülüyor> çocukları aktive etmeye. Çocukları aktive etmekte zaten harika ve çok etkili görüyoruz hep beraber. Ben çok sabırsızlanıyorum. Şimdi projeleri dinleyicilerimiz de duyunca nasıl uçuk kaçık projeler olduğunu ama evet. biraz destekle bunların hayata dönebileceği de Aynen öyle. Göreceğiz. Geçen sene biz ilk defa katıldık, dahil olduk bu etkinliğe. Geçen senenin konusu ormansızlaştırmaydı. Bu senenin teması gıda ve iklim krizi. E, idi. E, bu konuda çocuklar dünyadaki açlık sorunu dahil e, gıda üretiminin israf dahil e, et tüketiminin iklim değişikliğine etkisine kadar varan sorunları kendi seçimleri e, dahilinde seçtiler ve o konularda çalıştılar. Bu sene e, 41 şehir katıldı dünyadan İstanbul bunlardan biri iki senedir İstanbul bunlardan biri. 41 şehrin içinde Pekin var, Johannesburg var, Avrupa'dan Brüksel var, Amsterdam var tabii ki, Güney Afrika var... Yani gerçekten 5 kıtadan her yerden bu şehirlerden biri oldu. 16 katımdaki etkinliğe İstanbul'dan katılan 34 tane Hı -hı. çocuk. 3. sınıftan 8. sınıfa kadar geniş bir yaş grubu aralığında. Farklı okullardan 34 tane çocuk bir üniversite Santra İstanbul kampüsünde. Tam gün bir maratona dahil oldumuz. 2 evet, saat sürdü bizim maratonumuz. Tanık olduk o projelere. Evet. 34 öğrenciden 3 tane. E, şimdi gözlere bakıyorum. Hepsi böyle ışıl ışıl parlak parlak. Ben sabırsızlanıyorum evet. artık onları dinlemek için. Ve e, Darüşşafakalı, Taçkalı Ruken'den başlamak istiyorum ben. E, Ruken senin projen neydi? İlk sunumduk galiba siz yapmıştınız değil mi? Harika, evet. Şimdi gösteremiyoruz. Tabii, harika maketleri de vardı bu projeleri. Bence zaten yani projenin kendisinden <gülüyor> daha çok o maketler ilgi çekmişti. Seni dinleyelim. Neydi projemiz? Adı neydi? Neyi amaçladınız? Dinliyoruz. Bizim projemizin adı MED 5000'di. MED'in açılımı metan gazını enerjiye dönüştürme. <gülüyor> Çünkü amacımız hem iki tane sorun seçtik kendimize. Tarım alanlarının çok aşırı derecede fazla kullanımıyla birlikte israfın artması ve bunun beraberinde büyükbaş hayvanların tüketimiyle birlikte artan metan gazı solunumu. Hmm. Çünkü büyükbaş hayvanlar ne zaman sindirim yapsa sonucunda havaya metan gazı salıyorlar ve metan gazı oksijenden hafif ve karbondioksit gibi sert etkileri olan bir sera gazı. Biz de bu salanımı etkilemek için ozon tabakasını delmesine etkileme e, engellemek için bir çalışma yapmak istedik. Bunun içinde e, büyük baş hayvanları zaten normalde ahırlarda yetiştiriyoruz. Hı hı. Biz de dedi ki bu ahırları daha çok kapsamlı yaparsak nasıl olur? E, bunun sonucunda da ortaya e, mez 5000 çıktı. 5000 de anlamı burada 5000. kerede kere de bunu bulduk. Öyle mi? <gülüyor> Süper. Nedir o kapsam? Oldu? Ahırdan farkı ne bu? E, bir ...büyükbaş hayvanları tutacağınız yerin? Ee, şöyle, e, özellikle... E, ...büyükbaş hayvanları normal... Doğa, e, ...doğa içerisinde bulunan ekolojik... ...alanlardan farklı bir yerden yaşadıklarını... ...çok da hissettirmemek istedik. Bunun için de... E, ...yemlerini daha doğal yollardan elde etmek... ...istedik. Bunda da... E, ...dikey tarım kullandık. Yani... ...yukarıya doğru tarımımız var. E, ahırın duvarlarında daha çok... E, ...tarım... ...bitkiler sadece, var yani. Evet. Aynen. Çünkü e, tarım alanlarını... ...elimizden gelince az kullanmaya çalıştık. Hı -hı. İçeride e, metan gazı solunumu yapıldıktan sonra yukarıda belirli jeneratörler ve havalandırma sistemleri Hı -hı. var. Zaten metan gazı oksijenden daha hafif olduğu için yukarı çıkıyor. yukarı çıkıyor. Onları yukarıdan arıttıktan sonra filtrelerle birlikte o elde edilen metan gazını enerjiye dönüştürdük. Bu enerji de içerideki döngüyü devam ettirmek için artık e, ısınma ışıklandırma gibi e, alanlarda kullanıldı. Yani günümüzde kullanılan e, sera Ortamları var bitkiler için. Biz de bunu hayvanlar için uyguladık. Bunun sonucunda da metangazı artık suya karışınca hem hayvanlara hem insanlara metabolizmalarına zarar veriyor. Ya da e, ozon tabakasının delinmesine katkıda bulunarak e, küresel ısınmanın, çok fazla hızlanmasında sıkıntıları var ve iklim değişikliğine yol açıyor. Biz de bunu bu şekilde bir çözüm bulmak istedik. Harikasın gerçekten çatır çatır yani anlatırken yani zaten sözünü de kesmek istemiyorum. Zaten çok iyi hakim. Büyünce ne olmak istiyorsun Rukiye? Ne yapacaksın? Büyünce. E zaten yani... büyük gibisin genç. <gülüyor> Büyünce yurt dışında ekonomi okurum. Ondan sonra bir. ...şirketin başında artık... Yönetici ...çalışmak olacaksın. istiyorum. Peki ekolojiye büyüyünce neler yapmak istiyorsun? Ben sivil toplum kuruluşlarına çok meraklıyım. Şu anda da hani sürekli bir arayış içerisindeyim... ...ama haftada üç günden fazla istedikleri için... ...öyle bir şansım yok. Peki sana çok teşekkür ederiz Rücan. Projen harika. Şimdi dönüyoruz Garan Bedikoğlu'na. Garan... Ee, sizin de sunumunuzu hatırlıyorum. Ben fazla karışmayacağım. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Sizin projenizin adı neydi? İçeriği neydi? Neyi amaçladınız? Bizim grubumuzun ismi Creators'dı. Ee, biz gıda israfı konusunu ele almıştık. Neden gıda israfı? Gıda israfı çünkü restoranlarda çok fazla gıda israfı oluyor. Mesela yemediklerimizi biz garsonlar yine gelip aldığında hepsini çöp atıyorlar. O yüzden de çok fazla gıda israfı oluyor çok çok ilginç bir projeydi gerçekten. Benim de buna buna e, ben bu <gülüyor> projelerin yani jüri üyeliğini birinciyi seçmedik ama jüri üyeliğinde yer aldım. E, dinlerken de aklıma hep cindikler gelmişti. E, Dinleyicilerimize şey yapalım özellikle yani çok önemli bir proje. Gıda israfına yönelik restoranlarda bir makine e, gibi bir şeydi değil mi? Evet. Makineden alıyoruz. Biraz daha detay verebilir misin? Tabii. Ne, ne şey e, bu mesela yemeği sipariş ettiğimizde serviste gelen bir kutu. Bu kutunun ismi bilinçli kutu. Bilinçli kutunun isminde de tabaklatör adını verdiğimiz özel bir tabak var. Tabaklatör ağırlık sensörleriyle beraber sizin kilolarını kilonuzu, boyunuzu ölçüp ona göre içine yemek koyabileceğinizi hesaplıyor ve mesela geriye kalan yemek ne da sadece o kadarını koyabiliyorsunuz. Çünkü o da gıda istirafına neden oluyor. Fazladan Fazla koydu. Fazladan gıda evet. alamıyorsun yani. Evet. alınca ne oluyordu? Fazladan alınca. O benim sorumdu. Ben tekrar <gülüyor> sıraya girsem bir daha almak istersem alamaz mıyım <gülüyor> <gülüyor> ...şey fazladan alınca ötmeye başlıyor ötmeye başlıyor ve kendini <gülüyor> kapatıyor yani tabak kendini kapatıyor böyle o şekilde <gülüyor> fazla yedirmiyor sana hakikaten yani ben bu projeleri e, çok yaratıcı buldum şimdi duruya geçeceğiz ama duruya geçmeden önce bir de şey projesi vardı yani uzayda uzayda uzay serası gibi evet. bir proje vardı ya bu projeler çok uçukmuş gibi geliyor ama belki günümüzde e, inovasyon bunlara yönelecek. ve gerçekten de olacak uzay yolculuğundan bah söylüyoruz da uzay serisinden niye niye niye bahsetmeyelim? Hı -hı. Bence ileride de bu olacak. Şimdi içimizde en küçüğümüz Emine Duru Güngör Dördüncü sınıf öğrencisi. Duru sana da tekrar merhaba diyorum. Evet. Sizin projeniz neydi? Ee, ve neyi amaçladınız? Bizim bizim projemizin adı Yemekmatik 2020 idi. Açlık sorununu önlemeye çalıştı. Yemekmatik 2020 20. 20 açlık yani, sorunu. Yani bu zamanda yapabileceğimizi düşündüğümüz neden için neden dünyada açlık mı var? Neden neden açlığa bir yöneldiniz? Afrika'daki çoğu insan ya yemekler yapılı yani dikilince üretilirken, üretilirken <gülüyor> ya da götürülürken bozuluyormuş. Biz de götürülmesini ...götürülürken bozulmasına engellemek istedik. Nakliye, sırası, nakliye evet, sırasında nakliye bozuluyor yemekler. Sırasında ha, bozuluyor. Ne yapacaksınız peki? O nakliye sorunu nasıl çözeceksiniz? Biz bir arabanın içine buzdolabı koyduk. Buzdolabı da e, rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Araba da yenilebilir e, enerjilerle daha çok çalışıyor. Neler i̇şte, bunlar? E, Sürtünebilirlik enerji, rüzgar... ...enerjisi, güneş... ...enerjisi, jeneratörler... ...bunlar... ...bunlarla giyeceklerin oraya ulaşmasını... ...yolda da bozulmamasını sağlayacaksınız... Evet. ...böylece atılmayacak... bazı da arabanın... E, ...çalışmasını sağlıyor... 900 ...metre aralıklarla biz... ...pil istasyonları da koyduk... ...bu pil istasyonları da... E, ...buzdolablarına... ...çalıştıran şeyle pillerin dolmasını sağlıyor. Peki çok pahalı olmayacak mı bu teknoloji? Yani insanın çok gerçekten ihtiyacı yoksa biraz pahalı olabilir ama ihtiyacı olanlar ucuz alabilir. Belki ilk başta o arabalara yatırım yaparken çok para harcayacağız ama sonunda uzun vadede düşündüğümüz zaman artık açlığa bir çözüm bulmuş evet. olacağız değil mi? Ee, açlı e, neden? Açlı, e, sen eğilmiştin. Bu projede niye açlığı ön plana çıkarttınız? Sizi bu düşünceyi sevk eden şey neydi? Açlık çok fazla oluyormuş ve e, çoğu insan bu nedenle ölüyormuş. Çoğu çocuk da e, beş saniyede bir çocuk ölüyormuş. Bir daha söyler misin? Beş saniyede bir çocuk ölüyormuş. Sen bunu Hı. ne zaman öğrendin? E, orada e, biz konuştuk bu konuyla ilgili. On 16... altı... Kasım'da. 16 He. Kasım'da o sırada bize bu bilgiyi ulaştı. Anladım. Siz de bunu düşünerek dinlediniz. Evet, şey güzel olan şey şuydu. Altı grup halinde çalıştılar katılan çocuklar. Ve aslında e, bu açlık sorunu, e, aşırı et tüketiminin, iklim değişikliğine etkisi, dünyada tarım alanlarının e, oranı, kullanım oranı e, vesaire hepsini içeren başlıklar vardı. Ama gruplar kendi seçimlerini kendileri yaptılar. Kendileri tartıştılar grup içinde ve en çok etkilendiklerini seçip ona çözüm üretmeye e, çalıştılar. Bu çok harikaydı. Bir de... Tabii belki siz de bahsetmek istersiniz çocuklar. Ee, biz o 8 saatlik tasarım maratonun içinde iki tane canlı e, skarp bağlantısıyla evet. dünyanın başka şehirlerine bağlandık. Biri hangisiydi garantiden söyle? Vietnam Hanoi başkenti. Vietnamlı çocuklarla tanıştık ve onları evet. neler çalışmışlar Çok güzeldi, öğrendik. Çok güzel onlarla Biri ne? neydi? İsveç. İsveç'in Kentiyle. Soralım bakalım yani Vietnam'da ne vardı senin hoşuna giden proje var mıydı neydi aklında şey, kalan aslında mesela. Aslında onlar çok projelerini göstermediler nedense. Yani... Kopya çekmeyin Sa diye mi? <gülüyor> kopya çekmeyin diye değil aramızda ciddi bir saat farkı vardı biz onlarla <gülüyor> canlı <gülüyor> onlar bağlantı bitirmişti yaptığımız yani zaman onlar bitirmişler sunumlarını yapmışlardı. Ee, evet. Şeyde İsveç'te henüz başlamamıştı projelerine. Evet, yapmamışlar. Ama e, biz e, onların şehirlerini de izledik Hı. program canlı bağlantı yapmadan önce ve. İngilizce bağlantı kurduk tabii ki ama en azından merhabayı öğrettik galiba değil mi onlara? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Ve onlara da onların dilinde merhaba demiş. Peki bu oldu. projede evet. şey oluyor mu? Daha sonra bu ülkeler bir araya geliyor mu? Finalinde böyle bir şey Şimdi, var mı? Şimdi e, bu 41 şehirin yani e, Designaton Works'un yani bu uluslararası organizasyonun başındaki kurumun e, şöyle bir e, yöntemi var ki harika her e, et, e, senenin sonunda ee, katılan şehirlerden e, tümünün e, çocukların çözümlerinden bir rapor oluşturuyor. Şu anda ge elimde geçen seneki rapor var. Ve bunu e, uluslararası ilgili kurumlara iletiyor. Geçen seneki Birleşmiş Milletler'e iletildi mesela. Hı -hı. Şimdi biz de her şehir bu 41 şehir e, Amsterdam merkeze e, çocukların yaptıkları bu tasarımları ürettikleri çözümleri gönderdik. Hı -hı. Şimdi onlar rapor üzerinde çalışmışlar başladılar ve bütün şehirlerden çocukların hangi sorunlara ağırlıklı olarak değindikleri hangisinden etkilendikleri ve ne tür çözümle ürettiklerini rapor oluştuğunda hep beraber göreceğiz biz bir bunu merakla bekliyoruz bir de en çok önümüzdeki senenin seçilecek temasını hangi sürdürülebilir hedeflerle bağlantılı diye heyecanla şimdi onu beklemeye başladık. Peki bu, proje, bu projelerin içerisinde hiç böyle bunu hayata geçirilebilecek bu yapalım diyen şirketlerin talebi var mı? Runken parmak kaldırdı, hemen ona bir soralım. E, o şirket konusunda net konuşamam ama açıkçası bu küresel ısınma ve hani iklim değişikliği sorunun o kadar çok büyüdüğünü fark ediyorum ki. Hem Hı. ben hem çocuklar adına konuşmam gerekirse. Hani bence şu an bunu engellemek için elimizden gelen en iyisinden daha da ötesini yapmamız lazım. Çünkü oturmakla olmuyor ve daha çok imkansızları düşünmemiz Peki lazım. Peki sen nasıl fark ediyorsun bunu? Ne görüyorsun? Hayatında ne gibi değişiklikler oluyor? E, yakın zamanda yedinci kıta sunumları vardı. Onlardan birinde de izledim. ...demeye gittim ve hani gerçekten... ...sürekli olarak... E, ...bu sosyal medya üzerinden de... ...sürekli e, bilinçlendirme hareketleri var... ...ve hani o... ...hayvanlara yapılan eziyetlerin yanı sıra... Antarktika'nın sürekli olarak... ...erimekte devam etmesi... ...deniz seviyesinin artması ve bunun nedeniyle... ...Akdeniz'e yakın zamanlarda şey oldu... E, ...yeni yeni... ...balıklar geldi, evet, balon balığı gibi... Ve hani bununla birlikte şu an türler birbirine karışmış bir durumda ve geleceğimizi kurtarmamız için bence daha çok imkansızı düşünmemiz lazım. Türler yani. karışınca ne oluyor? E, besin dengesi bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştıramıyorum ben bu çocukları hiçbir yerden. Hiç çok, çabalamayın. Çok, çok iyi çalışmışlar biliyorum yani o kadar da zaten genel anlamda zaten zekiler bu konulara da çalışmışlar. Bir de yani çok doğaçlama yani bilgi sahibiler... Gerçekten böyle gözlerinden anlaşılıyor zaten o da bu kadar bilgili olmaları... ...bu kadar e, çözüm odaklı şeyler söylemeleri beni çok etkiliyor gerçekten. Şimdi bu biraz önce sorduğunuz soru çok çok kıymetli bir soru. Çünkü çocukların harika olduğu tartışılmaz. Bu konuya artık el attıkları ve peşinde bırakmayacakları da bilinir bir şey. Ama onları tek başlarına bırakmamak da evet. bizim işimiz ve sorumluluğumuz bir i̇şte kurumlar olarak bizde ne kadar destekleyebilirsek şirketlerin o, o soru çok önemli bir soru. Burada kıymetli fikirler var, uçuk fikirler. Şu anda gerçekleşmesi mümkün mü acaba diye. Uzaydaki sera olmayabilir ama. Bence bazıları, bazıları gerçekleşebilir. Olabilir. 41 şehirden yani burada 34 tane çocuk vardı. 1, bu kadar çocuk, çocuk 1200 katıldı. çocuk. Toplam 1200 çocuk. 1200 mutlaka hayata geçecek bir proje e, üretilebilir. Düşünsenize o projenin altında da çocukların imzası Ve var. Ve gözümüzü şey çevirmemiz çok çok önemli. Çocuklara projelerine desteklenmesi çok önemli. Mesela bizim iki yıldır yaptığımız bu etkinliği yani İstanbul olarak katılmamızı. Sürdürülebilirlik konusunu çok böyle ana tema olarak kendine seçen Hollanda Başkonsolosluğu sağlıyor. Evet, bu harika bir evet. şey. Tamam Hollanda merkezli bir etkinlik zaten. Konsolosluğun devrede olması müthiş ama e, yerel, yerelde de bu desteklerin artması, daha çok çocuğa ulaşması, başka şehirlere yaygınlaştırılması. Mesela bizim şimdi peşine düştüğümüz bir şey. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz. Çocuklar harika ve onlara ne kadar çok dokunursak o kadar ivime kazandıracağız. Onlar da bizi evet, zorlayacaklar. Müthiş Hollanda konsolosluğu dediniz. Bu arada hatırlıyorum o sahneyi. E, tercüman da vardı. Hollanda konsolosluğundan bir yetkili gelmişti. Kültür şey... ateşesi. Kültür ateşesi bir şey gelip sormuştu. Çeviri gerek kalmadan Röken ona bir cevap verdi. Evet. <gülüyor> ...Rurken daha önce yurtdışında falan yaşadın mı? Yaşamadım ama bir kere gittim. Yani bir kere kısa Hı -hı. süreliğine gittin. Yani yurt dışında, yurt dışında yaşamış gibi... ...öyle bir e, telaffuzla İngilizce konuştu ki... ...oraya gelen bütün herkesin ağzı açık kalmıştı. Yani eğitimlerinin de ne kadar e, kaliteli olduğu... ...bence kişisel başarında merakında var bunda. Ee, onun için de ayrıca böyle aklımda kaldı. Tebrik etmek istemiştim. Şimdi son dakikalara yaklaşıyoruz. Garen'e ve Duru'ya da söz vermek istiyorum. Garen zaten burası bir sınıf gibi oldu. <gülüyor> parmak kaldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> söz, söz almak istiyorlar. Garen bir parmak kaldırdı demin. Ee, şey arkadaşım Ruken de yedinci ile ilgili daha demin bahsetti ya. Yedinci kıta ne? Sen de onu söyle bakalım. Yedinci kıta mimari. plastiklerden bütün plastiklerden oluşmuş ve iki okyanusun arasında kalmış adacık gibi bir şey. Küçük kıta boyutunda. Türkiye'nin ...beş katı büyüklüğünde... ...bakın bunları sınavda çıkmayacak... <gülüyor> ...çıkmamasına rağmen bunları çok iyi biliyor bu çocuklar yani... Ee, ...biz bunlarla ilgili... ...hatta şey öğretmenlerimiz... ...sunum da yapmamızı istemişti bunlarla ilgili... ...biz de yapmıştık zaten o bilgileri... ...buradan da biliyorum <gülüyor> ama... ...yedinci kıtanın yok olması için... ...sanırsam bir şey... ...böyle makine gibi bir şey var böyle... Evet. ...deniz... Yani denizde dalgalarla ve akıntıyla beraber çalışıyor. Bunlardan da 120 tane olması gerekiyor ki yarısından birazcık daha azı temizlensin yedinci. Yani çok zor olarak. bir şey aslında. Evet. Çözüm onları temizlemek değil. Çözüm ne biliyor musun? Yani e, Türkiye'de de şu anda en büyük sorunlardan bir tanesi yerlere çöp atmak. Yani çöp toplayan görevlilerin sayısını arttırmak ya da çöp kamyonlarının sayısını arttırmak değil. Nedir çözüm? ...yerlere çöp atmamak. Aynen öyle. Peki... Ee, ...şimdi Duru Hanım'a geçiyoruz. Sen de bir parmak kaldırmıştın. Evet. Sen ne diyecektin? E, bir de ben mevsimlerle ilgili bir şey... ...diyecektim. Bugünlerde... ...nedense yani... ...iklim değişikliğinden dolayı... ...insanlar çok... E, ...doğayı kirlettiği... ...ve... E, ...zarar verdiği için... ...dünyaya artık mevsimler... ...değişmeye başladı... Örneğin birkaç gün önce galiba yaz gibiydi hava ama aslında kıştayız. Yani ne kadar yaz... uzun sürdü değil mi? Yani evet. 20 derecenin üzerinde böyle tişörtlerle geziyorduk biz Kasım ayında. Yani hem artık bazı mevsimler çok sıcak oluyor. Bazı mevsimler çok soğuk oluyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa dünya çok ısındığı için insanlar da zarar görür. Artık yaşayamaz bir hale Hı -hı. gelir değil mi? Evet. Sadece insanlar mı? Yok. Hayvanlar, canlılar, bütün canlılar. Dünyanın dengesi Hı -hı. bozulur. Evet. Bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. Yani reyden sürekli uyarıyor yine Selahattin arkadaşımız bizi ama yapacak bir şey yok diyor. Ben burada saatlerce kalıp bu çocuklarla, bu çocuklarla anlamadım. konuşmak isterdim gerçekten. Yani e, irtibatımızda hep devam ettirmek isterim. Siz de lütfen kişisel dericam. Yani bu çabanızı bırakmayın. Çünkü hakikaten yani e, devlet liderlerinden beklentilerimiz büyük ama e, çare onlardan mı gelecek? E, bence kesinlikle hayır. Çare bizimden sonra gelecek nesillerde yani sizlerden. E, bizim de şimdi en büyük çabamız nedir? Yani benim uğraşmam benim de bir kızım var sizlerin yaşında. E, biz nasıl bulduysak bir dünyayı çocuklarımıza da bu şekilde bırakmak istiyoruz. Ormanlarımızı, denizlerimizi e, böyle bırakamayacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla tek uğraşmamızın nedeni bu. Bu dünya bize emanet. Bu emaneti size en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz ve koruyabildiğimiz kadar da korumaya çalışıyoruz. Bundan sonra görev de size düşüyor. Yani büyüklere değil. Ben ben çareyi büyüklerde değil. Çocuklarda buluyorum. Yayında da ilk defa bir şey yapacağım. Böyle duru yanımda. Dayanamıyorum. Öpeceğim bir tane <gülüyor> Gerçekten böyle gözlerinden e, Herkese hepinizin zeka fışkırıyor Bunu görüyorum ama süremizin de Sonuna geldik e, Katıldığınız için çok teşekkür ederim Biz de teşekkür, teşekkür ederiz Ayağınıza teşekkür sağlık gerçekten hiç bitmesin istiyorum Ama inşallah daha sonra da böyle güzel programlar Çocukların sesini yaparız. duyurmaya Aracı olacak kurumların Artması dileği çok önemli evet. açık, radyo. Evet, buradan... açık radyo Açık radyo açık radyo çok kıymetli Ama daha çok açık açıklı bir çağrıda Bulunalım çocukların evet. sesine kulak verin diyelim. Bu haftalık da programımızı e, sonlandıralım. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. Ekonomi Ekoloji